Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Rasulillah. Bugün Hazreti Ömer radıyallahu an'ın hayatının bir yerinde başına gelen bir olayı takriben bir saat boyunca konuşacağız. Çünkü sıradan olaylardan değil. Mevzu kimle alakalı? Hazreti Ömer radıyallahu an ile alakalı. O da sıradan bir kişi değil ve içinden alabileceğimiz çok önemli dersler ibretler var. Olay şöyle gerçekleşiyor. Abdullah bin Abbas radiyallahu anh'ıma anlatıyor. Uveyni bin Hısn Medine'ye geldi ve yeğenine misafir oldu. Misafir olduğu kişi Hur bin Kays. Hur bin Kays, Hazreti Ömer'in istişare heyetindendi. Yani bazı konularda kendisine danışırdı. Böyle bir danışman meclisi vardı. Bu sebeple Uveyni Yeğeni Hur bin Kaysa dedi ki, Yeğenim senin devlet başkanı yanında itibarın yüksektir. Beni kendisiyle görüştürür müsün? Hur Ömer radiyallahu anh'dan izin aldı. Uyeyne Hazreti Ömer radıyallahu anın yanına girince dedi ki, Ey Hattapoğlu Allah'a yemin ederim ki sen bize fazla bir şey vermiyorsun. Yani aramızda adaletle de hükmetmiyorsun. Hak ettiğimizi vermiyorsun dedi. Tabi bu söz zaten oldukça celalli olan Hazreti Ömer radıyallahu anı hiddetlendirdi. O an Uyeyne'ye bir ceza vermek istedi. Bunu sezen, bunu anlayan yanındaki o danışmanı hur, akrabası da bu olaya muhatap olduğu için dedi ki, ey Müminlerin emiri, Allahu Teala Araf suresinde ne buyurdu? Peygamberine ne demişti? Af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. Benim amcam dedi, işte o cahillerdendir. Böyle deyince diyor ki, Allah'a yemin ederim ki, Hur bu ayeti okudu, Ömer radıyallahu an, Uyeyne'yi cezalandırmaktan vazgeçti. Yani sakinleşti. Değerli kardeşlerim Hazreti Ömer radıyallahu an ve onun gibiler işte böyle Allah'ın kitabına son derece bağlı bir hayat yaşadılar. Yani kendisine Allah'ın bir emri hatırlatıldığı zaman kendilerine geliyorlardı. Hemen öfkesine hakim oldu ve Allah'ın emrine itaat etti ve yapmak istediği şeyden derhal vazgeçti. Bugün işte... Bu kıssadan yola çıkarak bu ayeti daha yakından incelemeye ve ibretler almaya çalışacağız. Araf suresinin 199. ayeti. Kısa bir ayet gibi bilinmekle beraber müthiş ibretler var içinde. Üç tane önemli husustan meydana geliyor bu ayeti kerime. Emir ve yasaklara dair bütün esasları toparlıyor kendinde. Şimdi üçe ayıralım. Birinci bölümümüzde af yolunu tutmak, ikincisinde iyiliği emretmek ve üçüncüsünde cahillerden yüz çevirmek. Bu konuları işlemeye çalışalım. Af ve kolaylık yolunu tutmak bu ne manaya geliyor? Öncelikle affedici olmak anlatılır. İnsanların eksiklerini görsen de kusurlarını görsen de bunlara bakma denir biliyoruz. Çünkü kusurları bağışlamak, suçluları ve özür dileyenleri insan olarak affetmek lazım. Katılıktan, sertlikten uzak durmak gerekiyor. Allah dostları birçok eserde hep şunların üzerinde durmuşlar. İnsani ilişkilerde hep müsamahalı ve kolaylık yolunu tutman gerekiyor. Yani evvela sen sana kolay gelecek şeyleri yap, insanlara da onların kolaylıkla yapabilecekleri şeylere söyle. Nasıl ki kendin için zor şeyleri istemiyorsun, sıkıntı veren mevzuları görmek istemiyorsun, onlara da aynısını verme. Yani sen işin özü şiddet taraftarı olma, zorluk taraftarı olma. Ama burada bir parantez açmak lazım. Allahu Teala'nın yasakları, haramları söz konusu olduğu zaman müsamaha göstermekten bahsetmiyoruz. Ama burada da kolay yolla bunu anlatmak ve karşıdakini incitmeden, şiddet göstermeden muhafaza ederek imanımızı yapmak gerekiyor. Bu konunun daha iyi anlaşılması için gelin biraz daha ayrıntılara girelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Tirmizi'de, i̇bn Macede, Ebu Davud'da geçen bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Gereğini yapmaya gücü yettiği halde, öfkesini yenen kimseyi, Allah kıyamet günü herkesin gözü önünde çağırır. Huriler arasından dilediğini seçmekte serbest bırakır. Kul, başkalarının hatalarını affettikçe, Allahu u Teala'da, onun şerefini yükseltir. Evet, biliyorsunuz affın sahibi kimdir? Yalnızca Allahu Teala'dır. Biz insanlar gönlümüzdeki bu iman yani Allahu Teala'ya karşı muhabbetimiz ölçüsünde affedilebiliyoruz. Düşünmemiz lazım. Allahu Teala'nın kullarını affetme iradesi var. Bunu biliyoruz. İstediği kulunu, dilediği kulunu affedebiliyor. İnşallah onlardan oluruz. Amin. Peki böyle bir konuda küçük defek şeyleri büyüterek Rabbimiz Celle Celaluhu bile kendisine karşı onca yanlışı, hatası olan insanları dilediğini affettiği halde yarın biz. Allah'ın huzuruna, bugün sırtımızı çevirdiğimiz, incir çekirdiğini doldurmayacak kadar bize yapılan hatalar yüzünden senelerce konuşmadığımız insanların olduğu bir hayatta nasıl af dileyeceğiz? İşte o yüzden affede affede insan affedilmeye layık hale gelebilir deniyor. Tekrar edeyim affede affede insan affedilmeye layık hale gelir. Birçok eserde buna benzer ifadeler var ve ne kadar doğru. Yani evvela meydanda kendimiz o konuda bir şeyler söyleyeceğiz. Bir beklentimiz olacaksa o konuda bir şeyler yapmış olmamız lazım. Çalıştığınız zaman onun karşılığı vardır. Maaşı almak için o teri dökmek, o mesaide orada bulunmak, o görevi icra etmek lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu, Bizden küçük tefek şeyleri affetmemizi ve bu konuda şiddete veya insanların arasını bozacak fitnelere başvurmamamızı emrediyor. Biz de eğer bu kafayla gidersek affa uğrayabiliriz ümidinde oluruz. Bir gün bir sual buyurmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyleyin demiş. Yiğit dediğin nedir? Siz yiğit dediğin zaman ne anlıyorsunuz? Bir iki tane sahabimiz cevap vermişler. Efendim, güreşte rakibi her kimse onu yenen insandır. Bir başkası hemen söz almış. Efendim, sırtı yere geldiği zaman bir kişi kim kimin sırtını yere efendim getirdiyse güçlü olan kazanır vesaire. Ama şöyle buyurmuşlar. Buhari ve Müslim'de geçiyor bu hadis-i şerif. Yiğit dediğin, güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit, kızdığı zaman öfkesini yenen kişidir. Bugün ne kadar zor bizim için değil mi? Yani o hale geldikten sonra cidden, insanın öfkesini kontrol edebilmesi çok zordur. Bu bugünün bilim dünyasında da, çok üzerinde tartışılan ve türlü türlü bu konuda çalışmaların yapıldığı bir konu. Öfke kontrolü çok zordur. İşte buna varmadan önce en güzeli o hale gelmeden bu merdivenleri tırmanmadan bunun farkına varmak. Öfkelendikten sonra inanın işler çok daha zor oluyor. Bunu şöyle düşünmek mümkün. Aracınızla bir yerden bir yere giderken, bayağı süratlisiniz, 120-130 saatte kilometre hızla giderken, frene istediğiniz kadar basın, bir metre içinde duramazsınız. Çünkü bir hayli hızlı gidiyorsunuz ama 50-60 kilometreyle giderseniz saatte, frene asıldınız, el freni çektiniz, motor freni vesaire çok daha hızlı durursunuz. İşte o araba o ivmeyi kazandıktan sonra tekerleğin bir dönmesi var ya, o hale gelene kadar eğer siz birazdan frene basa, basma ihtimalinizin olacağını düşünmezseniz o virajlı yollarda kaza ansızın gelir. O hale gelene kadar düşünmek en güzelidir sinirlenmeden önce ama o öfke anında ya cinayetler oluyor ya kalpler kırılıyor en hafifi, ya da bugünün asayiş olaylarında gördüğümüz hapishane süreçleri başlıyor. Velhasılı kelam işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden her birimiz arkadaşlar ne kadar güzel bir örnek vermiş. Yiğit dediğin güreşte rakibini yenen o anladığınız kimse değil esas yiğit. Kızdığı zaman öfkesini yenen kişidir. Affetmek. Hani Hazreti Ömer radıyallahu an neden bu kadar sinirlenmişti? Birden rahatladı, sakinleşti. O ayeti yakından incelemeye başladık ya, affı konuşuyoruz. Hayatının her anı bizler için örneklerle dolu olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu konuda da bize örnek oldu. Biliyorsunuz ki çocukluğumuzdan beri duyduk. Bugün tekrar tekrar bunları uzun uzun anlatmamıza gerek olmadığını düşünüyorum. Uhud harbi desem hemen aklınıza Hamza radıyallahu an gelecek değil mi? Amcasıydı efendimizin. Ne yaptı Hint? Bir köleydi. Elinde mızrak vardı. Kendisi kiralanmıştı ve Hamza radıyallahu anı o Uhud harbinde gözledi tam zamanı dedi, mızrağını fırlattı ve tam ciğerine doğru geldi Hamza radiyallahu anh. Sonra ne yaptı o, onu kiralayan Hint, daha sonra biliyorsunuz, tevbe etmişti. Vahşi radiyallahu an, Değil mi? Mesela, insanların daha önceki hayatları tevbe ettikten sonra bir önem arz etmemekle beraber, yapılanlar biliniyor. İşte o zatlardan bir tanesiydi. Hind'in kiraladığı o vahşi radiyallahu an daha sonra tevbe etmişti. Burada aklımızda kalan şu oldu. Hind o kadar öfkelenmişti ki o zaman Hamza radiyallahu anın hem şehit edildiğinin haberini aldı, sevindi. Bu da ona yetmedi mübarek cesedin başına geldi ciğerini söktürdü ve onu dişlemeye başladı neden yaptı bu kadın onu çünkü söz vermişti benim akrabalarımdan şunları şunları öldürdün şöyle oldu böyle oldu ama efendim ben seni öldürdüğüm zaman senin canlı canlı yani kanlı kanlı daha doğrusu zaten can gitmiş, ciğerini yiyeceğim diye söz vermişti. Bunu yaşadı. Peki ne oldu? Hint de tevbe etti. Aynen Vahşi radıyallahu an gibi. Ve Mekke'nin fethi günü yanına geldi. Daha önce Vahşi radıyallahu anh da tevbe etmişti. Peki gözüme görünme oldu mu dendi. Kibar bir şekilde kalbini incitmeden yolladı. Tabii yine vahşi radiyallahu an. Hayatı boyunca bu pişmanlığını sürdürdü, gözyaşlarına oldu ama Müslüman oldu elhamdülillah. İşte Hint de Mekke'nin fethi günü acaba gitsem mi gitmesem mi gitmeye karar verdi. Peki ne oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o an amcasını öldüren kişi karşısında. Hem devlet kanunlarında. Bugünün kanunlarını düşünün. O zaman hangi kanunlar uygulanıyordu? E, o kanunlara göre ne yapabilirdi? Kısasa kısas hükmü uygulanabilirdi. Öz amcası katledilmişti. Hem onu katleden insan karşısındaydı. Ona kibarca ne olur? Çok fazla seni görmeyeyim. Belki ağzımdan bir şey çıkar. Kalbini kırabilirim. Çünkü amcama karşı muhabbetim Yüreğimde hala taze, onu hatırlamış olurum, farklı bir şey söyleyebilirim, buyurmak istedi belki de. Aynen ne oldu? Hint de geldi, Hinde de aynı cezayı azmettirme sebep olma olarak verebilir miydi? Hayır yapmadı, İkisini de affetti. Kelime-i Tevhid'di çünkü karşısında, ya o kelimeyi Tevhid'in şanı hürmetine, Affetmişti. Hayatının birçok döneminde kimleri affetmedi ki? Kızı Zeynep annemiz radıyallahu anha, deveden düşürütmüştü hatırlayın. Belli bir zaman geçti. O aldığı yaradan dolayı şehit olmuştu annemiz. Bir tanesi amcası bakın, bir tanesi kızı, öz kızı. Habbar bin Esvet, o zamanlar iman etmemişti. Mızrağa fırlatan o, kızının şehit olmasına vesile olan o. Ama o da iman etti. Hatta önceden yaptıklarını hatırlatarak, ben şöyle yaptım, şöyle oldu, böyle öldürdüm demesini bile yasakladı. Öncesini artık konuşma, ağzına bile alma buyurdu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de bunu öğreniyoruz. Kendisine karşı işlenen suçlar tereddütsüz affediliyor. Ama şurada bir bilgi daha vermek isterim. Umuma karşı işlenen bir suç olduğu zaman hak lazım, adalet ha kimse kendisini sakinleştiremezdi. Affetmek affedenin şahsına karşı işlenen suçlarda olur. Örneğin benim param çalınır. Paramı kim çaldı? Kendisi ve benim aramdadır. Ama bir toplumun parası çalındı. Topluma mal olan bir e, zarar verildi. Toplu katliamlar yapıldı. Bu hak herkese ait oluyor. Yani bir suç bir toplumu ilgilendiriyorsa o zaman hak meselesi çok daha fazla e, konuyu ihtiva ediyor. Bu mevzuyu yani af mevzusunu şu hadisi şerifle bitirmek istiyorum. Müslim'de geçen bir hadisi şerif yine. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sizden önceki ümmetlerden bir adam hesaba çekildi. Hayır namına hiçbir şeyi bulunamadı. Yani o adamın şöyle bir yardım, böyle bir zekat falan şu bu hayır namına hiçbir şeyi bulunamadı. Fakat bu adam insanlarla ilişkileri olan yani haşır neşür olan zengin bir kimseydi. Ne yapardı? Hizmetçisine darda kalan fakirlerin borcunu affetmesini emrederdi. Yani hayır namına belki ibadetlerde şunlarda birçok hataları var vesaire ama yaptığı bir iyilik var ne o? Zorda kalmış insanların nereye ne borcu var? hizmetçisine emir veriyor ve onun e, ödenmesini istiyor. Hadis-i şerif şöyle devam etmiş, Aziz ve celil olan Allah Celle Celaluhu, biz affetmeye ondan daha layıkız, onun günahlarını örtün buyurdu. İşte affa bir örnek daha. İnsanların kusurları karşısında, zalimleşen insan, kendi hatalarıyla Allah'ın huzurunda bulunduğunu unutuyor. Esas kudret, asıl kudret kimde? Allahu Teala'da bunu biliyor ama kendi küçüklüğünü unutup, hayır ölsem de affetmem, bütün yeryüzü bir araya gelse affetmem, hatta haşa, şu affetse ben affetmem, şöyle olursa cennete gitmem gibi, çok daha tehlikeli bir cümle kurabiliyor. Çünkü insan, bir evvelki programda anlatmaya çalıştık, kendini ve acziyetini zaman zaman unutuyor. Ve öyle bir kibir haline geliyor ki, biz her şeyin sahibiyiz, benim evim, benim arabam, benim hayatım, benim param, benim ailem diye diye kendimize mal etmeye çalışıyoruz. Yani, her şey benim Rabbimden değil, benden geliyor. Ben olmasam şöyle olurdu demeye başlıyoruz. O yüzden affedeceğiz. Affetmek, İslam'da bütün faziletlerin temelini teşkil eden o takva var ya, takvaya en yakın ibadet diye de biliniyor. Kardeşlerim, işte affetmek o ayette belirtildiği üzere, Emirlerden bir tanesiydi. Peki ikincisi neydi? İyiliği emretmek. Peki bu nedir? Ve nasıl yapılır? Ona da geçelim mi? İlk önce şunu unutmayalım. Şu güzel dinimiz aslında bir çağrıdır. 1400 yıl öncesinden bu zamana, hatta ondan öncesinde diğer peygamberlerimizin de Davetlerinde bir çağrı vardır. Şirkten tevhide. Tüm kuşakları, tüm zamanları kuşatan bir çağrıdır. Ey insanoğlu, batıldan hakka dönün. Ne demek batıl? Şu anki sistemler, izimler, şunlar, bunlar. Bakın her yerde kan, gözyaşı ve zulüm var. Diyor ki İslam, zulümden, adalete, İslam'ın adaletine koşun. Dünyanın sıkıntılarından ahirette yaşayacaklarınızı bilin. Oradaki mutluluğunuz için gelin diyor. Yani bu davetin ucunda tek olan Allahu Teala'ya iman, adalet ve sonunda cennet var diyor. İşte bu güzel dinin değişmeyecek olan kitabı Kur'an-ı Kerim'de de iman edenler için hala vakitti gelmedi mi buyuruluyor. Şimdi burada durup biraz düşünmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de bazı sorular var kardeşlerim. Hayatımızın birçok döneminde böyle baş tacı edeceğimiz sorular. Bu sorulardan kaçmamız mümkün değil. Sorularla sorgulanan kim? Bizler. Cevabını... Ve tavrımızı, safımızı belli etmek mecburiyetindeyiz. Evelemeden, gevelemeden. Şöyle geçiştireyim, böyle kaçayım demeden. Şimdi, iman edenler için hala vakit gelmedi mi? Şöyle düşünelim mi? Bir çabanız olması lazım yeryüzünde. İnsanlar ikiye ayrılır derler. Birincisi, hiç suya sabuna dokunmadan amiyane tabirle, bir teşbih olsun, böyle hayatına devam eden, kendi ailesi, çoluğu çocuğu neyse işte, ama bir de kendi hayatının, ailesinin dışında, sorumluluklarının dışında, yani birinci derecede düşünmesi gerekenlerin dışında, ya ben bu ümmet için ne yapabilirim? Şu komşum veya şu uzaktan akrabam, veya hiç tanımadığım bir insan için neler yapabilirim mi düşünen insanlar vardır. Bu da ikinci kategoridir. İşte bizim bugün konuştuğumuz bu ikinci mevzuda iyiliği emretmek bu ikinci versiyonu seçenler için geçerlidir. Suya sabuna dokunan yemek yiyeceği zaman yani efendim ben bu yemeği yiyorum ama şu an dünyanın bir öbür ucunda bilmem neresinde Yemek yemeyen insanlar var. Benim kardeşlerim var. Dili benim gibi olmayan. Derisi benim gibi olmayan. Benim gibi efendim belki de bir hayatı olmayan ama zor durumda olan kardeşlerim var diye arada da olsa düşünen ve duasında unutmayan insanlardır. Ve etrafında güzel bir dille, hal lisanıyla Etrafına doğruları, iyilikleri anlatmaya çalışanlar vardır. Mesela kendisi namaza başlamıştır, kendisi fuhuşu bırakmıştır, kendisi içkiye tevbe etmiştir içmemeye veya örtünmüştür veya kumar oynamaktan tevbe etmiştir. Sadece bunu yapmakla kalmaz, o ikinci kategorideki insanların arasında olmak ister, yani der ki ben başka benim gibi milyonlarca insanı görüyorum ben de onlardan bir tanesiydim acaba onların da şu şu hatalarına son vermelerine vesile olabilir miyim veya Allah'ın farzları var yapmamız gerekenler var ben de onlar gibi daha önce bunlara pek önem vermiyordum onlara vesile olabilir miyim o farzları yerine getirmelerine diye düşünen insanlar vardır. Yani hem kendisi kendine çeki düzen verecek, aynı zamanda başka insanlarla da dertlenecek. Hayra çağırmak, iyiliğe teşvik etmek, bu aslında bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Kötülükten, yanlıştan, hatadan men etmek. Bu bizim için bir vecibe, her Müslüman için. Buna ne diyoruz? Emri bil maruf ve nehyi anil münker. İyiliği tavsiye etmek, kötülükten mümkün mertebe gücümüz nispetinde uzak durmaya çalışmasını sağlamak insanları. Bu bizim için aslında bir farz. İslam'ın en büyük farzlarından bir tanesi bu görev. O kadar önemli ki alimlerimizin eserlerinde bununla ilgili çok ayrıntılı bilgiler var. Özel kurumlar, kuruluşlar bile olması gerektiği aktarılıyor. Yani hemen orijinal olan ayeti bir okuyalım mealen. Buyruluyor ki: Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Bu kadar açık ve net. Tamam, peki ben o insanlardan olabilir miyim? Veya e, insanları kötülükten nasıl men edebilirim? Nasıl insanları hayra çağırabilirim? Az önce ayette buyuruldu ya, sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden topluluk bulunsun. Ben onlardan olmak istiyorum, bu nasıl olacak? Ha, Bunun cevabı da var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şimdi soruya cevap veriliyor. Nasıl yapacağız? Birincisi, bize bir kötülük yapıldığı zaman, bak bu ayrı, hadisi şerif ilk maddesi biraz daha değişik. Kim bir kötülük görürse, yani sadece bana yapılmasıyla, Başlamıyor benim tepkim. Bir kötülük gördük. Onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltmeye çalışsın ki bu imanın en zayıf derecesi. Alimlerimiz bu hadisi şerifi daha iyi anlayabilelim diye tercüme etmişler ve şu sonuca varmışlar. En hafifi imanın bir haram gördüğünüz zaman olmaması gereken bir manzarayla karşılaştığınız zaman. Yani Allahü Teala bizi ondan men etmiş ama kumar oynanıyor veya bir yere davetlisiniz, masada içki var. Oraya gitmemeyi eğer sağlayabilirseniz bu sizin için en güzelidir. Neden? Haram olan bir yerde ben duramam. Ha bugünün tabiriyle ya sen nasıl olsa içmiyorsun ki. Herkes kendinden sorumlu diyemezsin. Çünkü içki içildiği, içki bardaklarının olduğu ve içkilerin, kadehlerin tokuşturulduğu yerde senin ne işin var? E, mecburdum, şuydum, buydum. Bakın farklı bir şey bu. Sen madem oradasın. O, o orada çalışmak durumunda kaldın. En güzelin neydi? Oraya hiç dahil olmamak. Bu sefer şöyle bir cümle kurabildin mi? Ben bu masaya oturmam, yan tarafta oturuyorum mesela. Neden? Çünkü ben içki olan yerde Allahu Teala'nın haram saydığı bir sofrada oturmam. Diyebildin mi? Diyemedin, onu da geçtik. Bu sefer içkinin Haram olduğunu biliyor musun? Ne yaptın? Ya Rabbi ben bundan hoşnut değilim. Bu işin fıkhi boyutunu bahsetmiyoruz şu anda. Örnek olarak veriyorum. Bakın en önemlisi yapmamız gereken hiç gitmemekti. Mecburdun, şuydu, buydu, şiddet görme, şu baskı falan filan. Ne yaptın? Hayır ben buna razı değilim dedin dilenine. En sonunda ben... Hayır. Ya Rabbi ben bundan uzağım. Şüphesiz bu bir haramdır dedim. Bugün fuhuşta, kumarda birçok günahta aynısını görüyoruz. İşte İslam alimleri kötülükleri el ile değiştirmenin, yöneticilerin yani kanunu yazanların vesaire dil ile değiştirmenin alimleri ait olduğunu, kalp ile değiştirmenin de buna gücü yetmeyen ne yönetici yani bizim gibi ne yöneticine alim Sıradan insanlar e, olduğunu söylüyor ama kalp ile buna dikkat etmemiz lazım bunu hafife almamamız lazım kalp ile reddetmek zorundayız bir insan namazın farz olduğuna inanıyor ki buna Müslüman diyoruz namaz kılmamak ayrı farklı bahanelerle tembellikle şöyleydi böyleydi namazı kılmamak ayrı bir de namazın farz olmadığını iddia etmek yani Kur'an-ı Kerim'de olan bir şeyi reddetmek var bu direkt zaten dinden çıkmak oluyor Allah korusun kişi namazın farz olduğunu öğrendi bildi bunu tasdikledi evet namaz kılmam lazım ama tembellik etti Allah korusun bunun sonunun cehennem olduğunu biliyor bir pişmanlık duyuyor ya kılsam mı kılmasam mı falan ama yarın öbür gün namazla ilgili bir diyelim hakareti oldu birinin ona karşı cevap verecek kadar da yürekli. Bakın çok ilginç şeyler bunlar. Ama bir tembelliği var bir şey var namaz kılmıyor. Şimdi kalbinde namaza karşı inancının olması bile onun dinini muhafaza etmesine vesceli oluyor. Bu da başka bir örnek. Ama bir insan namaz kıldığı halde namaz kılıyorum diyor. Ya ben kılıyorum ama Namazı okuduğum şu sureye ben inanmıyorum haşa dese, kıldığı namazın da bir faydası olmuyor ona. Bu ayrı. İşte o yüzden değerli kardeşlerim, her birimize bir görev düşüyor. Hepimizin sorumlulukları var. Ama bu sorumluluklar sadece e, ailemizde değil, kirayı vermek değil, yemek yapmak değil, çocukları emzirmek, okula götürmek, getirmek değil. Başka sorumluluklarımız da var. Camide, okulda, üniversitede mesela zamanında talebi oluyoruz. Gidiyoruz efendim eğitim sektöründe çalışıyoruz. Şu oluyor bu oluyor. Bir şekilde birbirimizle ilişki halindeyiz. Bizim burada bakkala da gitseniz, camide de olsanız, o okul sıralarında öğrenci de olsanız, öğretmen de olsanız değişmiyor insanlara. İyiliği anlatmak ve bunları tavsiye etmek zorundayız. Tabii bunu nasıl yapacağız? Efendim ben iyilik yapıyorum diye insanları dinden, imandan uzaklaştırdığımızda oluyor mu? Maalesef oluyor. E benim niyetim temizdi. Ben o kişinin örtünmesi, onun içkiyi bırakması, kumarı bırakması, ne bileyim yalanı vardır, zinası vardır, onu bırakması için mücadele ediyorum. Bu çok güzel. Peki bu kadar özverimizi, bu işi nasıl yapmamız gerektiğine harcadık mı? Emek verdik mi? Ya ben insanlara nasıl iyi anlatabilirim diye. Evet bunun bir nesi var? Şartları var arkadaşlar. Mesela yeterince dini bilgiye sahip miyiz? Bu çok önemli. Mesela kendimizi evliya bir alim gibi böyle havalara girmiş bir şekilde... ''Yanacaksınız, şöyle yapmanız lazım, böyledir.'' falan diye... ...hani kuru gürültüyle anlatmamız yanlış. En önemlisi biraz bilgimiz olacak bir. 2 bildiklerimizi yaşayabiliyor muyuz? Bu olacak. Yani hayra davet etmenin en önemli yöntemi budur arkadaşlar. Diğerleri çok kalıcı olmaz. ''Arkadaşlar hepimiz namaz kılalım.'' Cehennem ateşinden korkmamız lazım, zina etmeyelim. Ne olur şöyle yapalım, çok güzel. Peki ben bunları uygulayabiliyor muyum? Halli sağı dediğimiz, hal ve hareketlerimle, bakışlarımla, dudaklarımdan çıkanlarla, örtüşüyor mu anlattıklarım? İşte bu en etkili yöntemdir. Yani emri bil, maruf veya Nehi anil münker çalışmasının en önemli metodu, kendisinin uygulayabileceği şeylerdir. İşte o zaman etkili oluruz. Ve şu müjdeye nail oluruz inşallah. Hadis-i şerifte buyruluyor, bir iyiliğe öncülük eden kimseye, o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Siz bir insanın bir hayrına sebep oldunuz. Bir yere yardım ettiniz, bir kuruma veya namaza başlamasına vesile oldunuz. Onun evladını yetiştirdi, sevabını kazandı. O, Kur'an-ı Kerim'den bir şey öğretti. Sizin vesilenizle diyelim ki, bir günahı vardı, ona tevbe etti ve bir kez daha dönmedi. Onun her yapmadığı, bulaşmadığı haramda, ecir alıyor ya, insan haramlardan kaçmakla bile ne yapıyor, sevap kazanıyor. Siz de inşallah kazanıyorsunuz. Bir iyiliğe öncülük eden kimseye, o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Tabi bu tam tersi olarak da değerlendirilebilir. Allah korusun. Madalyonun diğer tarafındayız şimdi. Siz, kötülüğe sebebiyet verdiniz. Yazılarınızla Çektiğiniz videolarla, konferanslarda, insanların kafalarını karıştırdınız, dinle, imanla ilgili, oldukça dine tezat açıklamalarda bulundunuz, ve milyonlarca insanın zehirlenmesine, belki namazdan soğumasına, haramlara daha rağbetkar bir hayat yaşamasına vesile oldunuz. İşte onda da şöyle bir ihtar var, kim bir kötülüğe öncülük ederse, o kötülüğü yapanın günahı kadar günah almış olur. Düşünün bu ne kadar tehlikeli. O yüzden bizim şu an yapmaya çalıştığımız bu işte büyük bir sorumluluğu barındırıyor. Büyük tehlikeyi de barındırıyor. Bu radyo programında ağzımızdan çıkacak olan yanlışlar, yanlış anlamalar belki de çok sayıda insanın belki hata yapmasına sebebiyet verecek. Eğer bunun tersi olursa ümidimiz odur. Bir dinleyicimizin, bir kardeşimizin, ''Aa ben bunları biliyordum ama hatırladığım iyi oldu ya.'' deyip, yoluna daha sağlam şekilde bakmaya çalışması da bizim ecrimizi arttırır inşallah. Ümidimiz bu. Evet, biz bir yolculuktayız. Bu yolculuk iki ateş arasında devam ediyor. Bir tanesi, bitmek bilmeyen isteklerle bizi boğan nefsimiz, bir de şeytan. İkisi bizim bu hayat yolculuğumuzda iki ateşimiz. Derler ya, iki arada bir derede gidiyoruz diye aynen o misal. Bugün şu ikinci maddede, Hazreti Ömer radıyallahu anın etkilendiği o ayette üç madde var diyorduk ya, bu, Üçüncü maddeye geçmeden önce Mevlana Kuddisesi Ruhu'nun şu sözünü paylaşalım. Gündüz gibi ışık saçmak istiyorsan, geceye benzeyen nefsini yakmalısın. Gündüz gibi ışık saçmak istiyorsan, geceye benzeyen nefsini yakmalısın. Evet, Allah'ın davetine icabet edip nurlanmak için... Nefsini, o nefsinden gelen duyguları yok etmek için bunu yapmalısın. Bu şuna benziyor. Yoldayız demiştik ya, bir hayat yolculuğundayız diye. Bu yolda diyelim eşkıyalar var. Bir nevi yol kesici eşkıya gibi. O nefis ve şeytan. Ömür boyu cihad etmek mecburiyetindeyiz. Bu yolun hangi kilometresinde nefsimiz yolumuzu kesecek, eşkıyalık yapacak, bunu bilmiyoruz. Şeytan nerede bekliyor bilmiyoruz. Ve şöyle bir kanı da olmasın, ya ben o kadar sağlam adımlarla gidiyorum ki, şu kadar tesbih çekiyorum, bu kadar namaz kılıyorum. Milyonlarca insan, Şöyle şöyle kıyafetine dikkat etmiyor ama ben şöyle bir kıyafet e, giyiyorum mesela. Şu kadar hafız yetiştiriyorum. Çok sağlam bir yoldayım. Benim öyle hatayla, günahla falan bir işim olmaz. Şeytanın da nefsin bile benimle işi olmaz diyemeyiz. Zaten diyemiyoruz da. Çünkü bu yolda mutlaka o eşkıya, yani nefis olacak, şeytan olacak. Bazen kendimizi en kuvvetli hissettiğimiz, Kendimizi vay be ben tam bir Allah dostu oldum ha dediğimiz yere geldiğimiz zaman şeytan faizle belki bizi bekliyor. Belki hanımımıza, kocamıza karşı geri dönüşü mümkün olmayan sözleri söylemekle bizi bekliyor. Belki nefsimiz ya bunca zaman şunu yaptım buna dikkat ettin ne gerek varmış dedirtecek bir Yol kilometresinde seni bekliyor. Belki artık 2020 yılında yaşıyoruz ya. Bu devirde şu olur mu deyip de Allah'ın haşa bir haramına helal deme suretiyle seni yoldan çıkarmaya çalışacak. Ama bu yolda hangi kilometrede o kilometreleri zamana insanın ömrüne uyarlayacak olursak hangi kilometrede o hayat yolculuğunda şeytan ve nefis bize tuzak kuracak bilmediğimiz için, aynen Mevlana'nın dediği gibi ışığımızı yanımız alacağız. Madem ışıksız gidilmiyor, bu yolda nurla gitmek lazım, nurlanmak lazım, Allah'ın davetine icabet etmek lazım, o zaman biz de ışığımızı alacağız. Nefis ve şeytan her an beni bekliyor diye tetikte olacağız. Kardeşlerim, bu mücadelede biz eğer yalnızsak, bayağı bir zorluk yaşarız. Çünkü bizim düşmanımız tek değil. Karşıda üç dört kişi bizi bekliyor, biz tek kişiyiz. Kendi nefsimiz var, şeytanımız var, şeytani ve nefsani vesveseler var. Koca bir ordu karşımızda. Bir taraftan Allah'ın haram saydığı faizle ilgili, Artık reklamlarda alelade bir şekilde konuşulan billboardlarda reklamlarda gördüğümüz şu bankanın bu faizleri diye haramlar bir taraftan yine haram olan çekilişleri şunları bunları gözümüzün içine soka soka verenler dışarıya çıktığımız zaman neredeyse bir yatak odasında yaşanacak o mahrem şeylerin sokaklarda kafelerde Efendim parklarda yaşandığı bir zamanda, böyle zor bir zamanda yaşıyoruz. Bu mücadelede yalnız kalmamamız lazım. Koca bir ordu var karşımızda. Öyleyse biz, kendimizde aynı yolda yürüyen, aynı gayede birleşen ve Allah'a yaklaşmaya gayret eden insanlarla beraber olmalı. Diyor ki son olarak, iman kardeşin olan, yani sağlam insanlarla dost ol. Çünkü kervan ne kadar kalabalık olursa yol kesenlerin beli o kadar kırılır. Ne demişti az önce Mevlana Kudisesi Ruhu? Hayat yolculuğundasın. Bir tarafta bu uzun hayat yolculuğunda şeytan ve nefis eşkıyalık yapacak. Ama hangi kilometrede geleceğini bilmiyorsun ya. Hani nurlanman lazım diye... Sen de etrafında iyi insanlar oluştur, bir halkaya ama sağlam bir yer olsun orası, saçma sapan bir yer olmasın, oraya dahil ol. Arkadaşların, dostların bir yanlış yaptığın zaman seni uyaran, bunu yapmaman lazım diyen, kötü günde de sana omuz veren, destekleyen insanlar olsun. İlim meclislerine davet et, güzel şeyler takip et falan anlatabiliyor muyum? Ne kadar kalabalık olursan o kadar kuvvetli olursun ve şeytan şu bu falan pek seninle uğraşmaz. Uğraşsa bile Allah'ın izniyle istikametin bozulmaz. Ali İmran suresinde aktarılıyor. Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anın hayatını okuduğumuz kadarıyla oldukça celalli efendim çok çabuk sakinleşmeyen biri olarak görürüz. Kendisinin sakinleşmesine vesile olan o ayetteki üçüncü maddeye geçiyoruz son olarak cahillerden yüz çevir. Bir hadisi kutsi var Ahmet bin Hanbel'de müsnedinde geçiyor. Şöyle buyrulmuş faziletlerin en yükseği seninle ilişkisini keseni arayıp sorman, seni mahrum bırakana ihsanda bulunman ve sana zulmedeni affetmendir. Burada çok önemli bir yerdeyiz. Bugün cahillerden yüz çevirmeyi nasıl anlamamız lazım. Şimdi bir taraftan şeytanın vesvesesi var dedik, nefis onu istiyor, bunu istiyor, bir sürü tahrik var dedik, uyanık olmamız lazım. Allahu Teala'nın yolunda ayağımızın sabit olması lazım bu yolda. Peki ben cahillerle de uğraşmak zorundayım, öyle hissediyorum. Ne yapmam lazım, kardeşlerim? Şimdi bir şeyi anlatmak var. Az önce bahsettik iyiliği anlatmaya çalışacağız tavsiye edeceğiz kötülükten men etmeye çalışacağız. Peki bunu karşıdaki anlamıyorsa ne yapacağız? Bir uzak duracağız. Ama İbrahim'a böyle diyorsun da ben onun en sevdiği arkadaşıyım. Ona sırtımı dönemem. Üç kez anlattım, elli kez anlattım. Peki anlat. Ama onun sana. Haram olan bir yere gel davetine gitmek zorunda değilsin. Böyle mesajlar da alıyorum. İbrahim abi, şöyle bir insan var, böyle bir adam var. Ben ona çok değer veriyorum. Kendisi şu haramı işliyor, bu günahı işliyor. Şöyle şöyle bir insan. Ben ona birkaç kez anlattım tevbe et diye. Baktım anlamıyor veya beni dinlemiyor ama ben onunla arkadaşlığıma devam ediyorum. Bana bir zararı var mı? Şimdi şöyle... Büyüklerimizin bir sözünden yardım alalım, üzüm üzüme baka baka kararır arkadaşlar. Bu insanı biz yerden yere vuralım, ilişkimizi tamamen sıfıra alalım demiyorum. Şimdi ülkelerin kendi aralarında bir ilişkisi vardır. Şu cumhuriyet veya şu devlet, şu devlette konsolosluk açar, başkonsolosluk vesaire. Aralarında çok önemli bir sıkıntı yaşandığı zaman, anlaşmazlık oldu, gerginlik oldu. Bazen bu ilişkiler daha alt seviyelere indirilir. Yani ticari anlaşmalarmış, bilmem neymiş falan değil. Sadece bugünün tabiriyle söyleyeyim, selam veriyorsun, selamını alıyorsun o kadar. Hani küstüğümüz insanlarda olur ya böyle. Pek anlaşamayız ama Allah'ın selamını da vermemiz lazımdır mesela. Bir yere gittik, onun gibidir. Hah, seviyeni buraya düşürebilirsin. Senin haram işleyen günahlarının büyüklüğünden dolayı hiçbir şekilde vicdan azabı duymayan akrabaların olabilir arkadaşların olabilir bunların sırtını dön ne halleri varsa görsünler demiyorum. Ama onlarla ilişkilerine dikkat etmen lazım çünkü şu anda çok sayıda insan maalesef onlardan etkilenmiş ve onlar da ne namaz kalmış efendim ne ahlak kalmış durumda Allah korusun. Bunların en önemlisi bazı akımlar var videoları izleyerek kafaları karışan insanlar var bu sefer onlara cevap vermeye çalışanlar var zaten bunların mantalitesi şu bazı soru işaretlerini kafanda nüfuz ettirmek şeytan soru sormayı dimağımıza zaten veriyor soru sorma kötü bir şey mi değil ama bazı sorular manasızdır. Ve sırf art niyetten sorulur. Buna dikkat etmek lazım. Mesela Allah niye böyle yaptı Celle Celaluhu? Böyle bir soru olmaz. Sen İbrahim niye böyle bir şey yaptı dersin? Bir radyo programı veya gazeteci yazar, ev hanımı. Ya neden bu patlıcan yemeğine biberi koydun? O da sana şundan dolayı der. Ama Allahu Teala için bunu diyemezsin. Ben sana benzerim. O ona, bu buna. Ortak noktalarımız vardır. Ama allah Teala'nın haşa sümme haşa neyi nasıl yapıp yapmayacağı konusunda ben bu küçücük aklımla yaradılmış olan ben yaratan hakkında nasıl bir zanda bulunabilirim? Yani örnek olarak verdim böyle sorularla muhatap olan gençler bu sefer o ona soru soruyor bilmem ne falan aradan zaman geçiyor İbrahim abi ne olur bir yardım et ne kardeşim benim kafam karıştı babacığım bak aylar önce sen bana e posta atmışsın ben de sana uzak dur dikkat et kardeşim demişim değil mi abi haklısın da işte şimdi kafam karıştı şöyle sorular var o kafasındaki sorular da etkilendiği insanın soruları e şimdi bu kardeşimiz namazı bıraktı Allah korusun yine dua ediyorum Rabbimiz Celle Celaluhu bizden de ümmeti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem uzak eylesin kötülükleri hidayet nasip olacaksa hidayet buyursun ama hidayet nasip olmayacaksa da yola gelmeyeceklerse de doğru yolda olmayacaklarsa son nefesine kadar bizden uzak eylesin. Şimdi programımıza çok fazla vaktimiz kalmadı. Cahilliği nasıl algılayacağız peki? 20-30 tane bunun maddesi var. Sadi Şirazi'nin Allah rahmet eylesin. Gülistan diye bir eseri vardı duymuşsunuzdur. Onda... 30'u geçtiğini biliyorum yani. En son 25-30 tanesini zaten bir programda okuduğumu hatırlıyorum Allah-u Ama onlardan 10 tanesini seçtim. Cahilleri nasıl tanırsın? Bir diyor, sırrını korumaz, ifşa eder, sır saklayamaz, hatta bunu yayarlar. Bir, iki, faydası olmayan şeyler ağızlarından çok çıkar, çok boş konuşurlar. Küçük küçük şeyler onların aklındaki. Yani dünyadaki gelişmeler, deprem, Doğu Türkistan'daki zulüm, bunun konuşulması, Afrika'da milyonlarca insanın birkaç senede susuzluktan hayatını kaybetmesi, insanların namaz kılmamaları, efendim gençlerin başıboş hayatı gibi gibi gibi. Bunlar değil de boş şeyler. Dört... Dostunu ve düşmanı birbirinden ayıramazlar. Cahillik. Altı. Merhametsiz ve vicdansızdırlar, Hoşgörü onları bırakmıştır. Yedi. Her şeyde hemen öfkelenirler. Ve kolay kolay sakinleşemezler. Sekiz. İftira atmaktan, başkasının ahını almaktan, Gıybet ve yalandan, 9. Güvenilmezdirler ve 10. Yoldaşını yarı yolda bırakırlar. Yedikleri kaba, affederseniz, etmekten çekinmezler. 10 tanesini sıralamaya çalıştık. İşte bunlar da cahilliği gösteriyor ama bizim yapmamız gereken ne? Cahilliği kitap okumamak, okuma yazması olmamak veya ilmi konularda, Arapçadan şu eseri okudu, tamam akıllı adam. Okumadı cahil, bundan bahsetmiyoruz. Allahü Teala'yı tanımak doğru bir şekilde, iman kaidelerine, Yürekten bakın iman etmek. Amel daha sonra geliyor ibadetler. İmanında bir sakatlığı, sıkıntısı yoksa insanın, o insana cahil diyemeyiz. Ama cahillik bir kısım, konu bakımından söylüyorum, kelime anlamı, her birimizin içinde olduğu bir şeydir. Ne demek bu? Her konuda ben bilgili değilim. Hatta bilgili olduğumu zannettiğim bir iki konu var diyorum, sen de aynısını dersin. Mesela ben, Efendim yemek yapma konusunda efendim tecrübeli değilim. O konuda cahilimdir. Bir ev hanımı kardeşim buraya geldiği zaman belki 3-5 kelime konuşurken heyecanlanır konuşamaz bir abimiz. O konuda bir cehaleti vardır. Böyle bir cahillikten bahsetmiyoruz. Anlamayan ben böyle düşünüyorum kelimesini çok kullanan ikide bir ben ben ben ben ben adının geçmesini kendi yorumlarını, kendi mantığını ön plana alan ve bu konuda konuşan binlerce alimi, binlerce efendim insanı, on binlerce Müslümanı onların fikirlerini hiçe sayıp da ben onlardan daha akıllıyım deyip ortaya armut gibi çıkan insanlardır cahiller. Bana sadece şu yeter, buna gerek yok diyenlerdir cahiller. İşte cahillerden de yüz çevirmek lazım geldiğini öğreniyoruz peki buraya nereden geldik ta başa gelelim Hazreti Ömer radıyallahu an bir duruma karşı sinirlenmişti kendisini adaletsizlikle suçlayan efendim bir alışveriş mevzusu var ona şu verilecek buna bu verilecek kendisi zaten halife ve çok hassas gece uykuları kaçan bir insan olduğunu biliyoruz kendisini suçlayan ve yersiz yere suçlayan, benim hakkımı vermiyorsun, sen adaletsizsin diyen bir insana bir sinirleniyor o anda. Onun akrabası diyor ki, ey müminlerin emiri, Araf suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu 199. ayette ne buyuruyor? Af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir buyuruyor ya Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, benim amcam cahillerden diyor, Ömer radıyallahu anh da sakinleşiyor birden, cezalandırmaktan vazgeçiyor, çıkabilirsiniz diyor. Çünkü onlar Allah'ın emri söz konusu olduğu zaman bana göre, bugüne göre, şu hocaya göre, şu fetvaya göre veya şu demirdiler, Allah'ın emri karşısında boyun eğdiler. Akabe biatında, diğer biatlarda da canımızla, malımızla yanındayız dediler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Yani bizim geldiğimiz yerde bu üç maddeydi. Araf suresinin 199. ayeti. Affı, iyiliği emretmeyi ve cahillerden yüz çevirmeyi paylaşmaya çalıştık. Allahu Teala'dan niyazımız, kendisinin dinini iyi bir şekilde yaşayıp hem hal ve hareketlerimizle uzaklarımızdan çıkanla, gözümüzü hakim olarak, yaptığımız şeylerle örtüşerek insanlara tebliğ etmektir. Diğer insanların namaz kılmalarına, içkiyi bırakmalarına, örtünmelerine, fuhuştan uzak kalmalarına, kumardan uzak kalmalarına, yalan söylememelerine, birbirlerini kırmamalarına, bizi vesile etmesidir. Ki bunun en güzel yolu. Evvela bunları bizim yapmamızdır. Dürüst Müslüman kadın, dürüst Müslüman erkek, gözüne hakim olan Müslüman adam, gözüne hakim olan e, mümine kadın, nerede ne konuşması gerektiğini bilen cıvık hale gelmemiş, cıvık bir hayatı olmayan, gülmesi, tebessüm etmesi gerektiği kadar gülen, haddi hududu bilen insanlar olmamızdır. İnşallah bizler bu Anlatılanlardan oluruz. Bir başka programda buluşmak ümidiyle hepinizi en emin olan Rabbimiz Celle Celaluhu'na emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Ve lehamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah.